Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Büyükşehir, özellikle kadınlara ve gençlere iş imkanı sağlamak için önümüzdeki günlerde Tire Kemalpaşa, Menemen, Foça ve Ali Ağa ilçelerinde eğitim çalışmalarına başlayacak. Kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere her türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine de özel bir önem veriyor. Son olarak Bayındır, Ödemiş, Bergama, Torbalı, Ahmetli, Kiraz, Dokuzlar ve Olgunlar, Urla'nın Barbaros ve Menderes'in Efem Çukuru mahallelerinde 167'si kadın, 350 köylüye arıcılık eğitimi verildi. Eğitime katılan 350 üretişi to toplam 1310 adet arılı koan, 654 adet boş koan, arıcılık ekipmanlarından ve maskelerden oluşan toplam 350 takım arıcılık malzemesi dağıtıldı. Arıcılık yaparak geçimlerini sağlamaya başlayan çiftçilerin yüzleri gülerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla projeyi yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. Tire ve Poça'da ilk kez arıcılık eğitimi vermeye hazırlanan büyük şehrin programında bu yıl Kemalpaşa, Aliağa, Menemen ilçeleri de var. Arıcılığın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 17 ilçeden 1035 kadın, 1656 üreticiye 6490 arılı kovan, 3400 boş kovan ve malzeme desteği sağlandı. 35 yaş altı 320 genç üretici eğitimden geçirilerek arıcılığa özendirildi ve gençlere yeni bir iş kapısı oluştu. Kırsalda yaşayan kadın üreticilere kolaylıkla ulaşmak ve eğitim vermek için de mobil eğitim aracı kullanıldı. Almanya'da iklim değişikliği aktivistlerinin Guardsweiler maden ocağını işgal eylemleri polis müdahalesiyle sona erdi. Eylem sırasında polis memurları ve göstericiler arasında Maalesef yararlananlar da oldu. Almanya'nın Aachen kenti yakındaki Gartsweiler maden ocağını kömür üretimine son verilmesi talibiyle işgal eden iklim değişikliği aktivistlerinin eylemi polis müdahalesiyle böylece sona ermiş oldu. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada Cumartesi günü madene giren bütün göstericilerin dışarıya çıkarıldığı ve gönüllü olarak dışarı çıktıkları belirtildi. Bölgede kömür çıkartılmasına karşı çıkan göstericiler ise madende hala aktivistlerin bulunduğunu ama sayılarının az olduğunu açıkladı. Yüzlerce gösterici dün öğlen saatlerinde madene girmeyi başarmıştı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre eylemin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada polisin biber gazı ve coplarla müdahalesi sonucu çok sayıda göstericinin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği belirtildi. Kuzeyren Westfalya eyaletindeki Keenberg köyünde dün kömür üretimine son vermişti. Tarebiyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 8 bin kişi katılmıştı. Gösteri sırasında binden fazla iklim değişikliği aktivisti de Gartsfeyler maden ocağına girmiş üretimi durdurmuştu. Göstericiler geceyi maden ocağında geçirdi. Bunun yanı sıra çok sayıda aktiviste kömür nakliyatının gerçekleştirdiği demir yoluna ulaşımı engelledi ve pazar günü Sonunda bu barikatlar da kaldırıldı ve böylece eylem sona erdi. Ama 8 bin kişinin böyle bir eyleme katılıyor olması artık iklim değişikliği için halkın belirli zorlamaları yapacağının habercisi. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen İzmir Rüzgarı. Rüzgar Enerji Sektörü toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yardımcıları Doktor Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kaçır ile Söktör Temsilcilerin katılımıyla 20 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşti. Açılış konuşmasını İSKA Genel Sekreteri Doktor Mehmet Yavuz yaptı. Yavuz İSKA'nın faaliyetlerini aktararak harekete geçirdiğimiz kaynak günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 414 milyon TL'ye ulaştı dedi. İzmir'in yenilenebilir enerji sektöründe kaynak potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek rüzgar enerji sektörünün gelişimi hakkında gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili sözlerine şöyle devam etti. Ajansımız 2012'de Türkiye'de yenilenebilir enerji alanına mali destek veren ilk kurumlardan biri. Ardından 2015'te yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri mali destek programı da düzenlendi. İSKA bu sektörde yerli ve yabancı yatırımcının bölgemize çekilmesi, ekipman üretimi konusunda İzmir'in bir üst haline gelmesi ve sektörel bir kümelenmenin gerçekleşmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürdü, diyor. Rüzgar enerji sektörünün Türkiye'deki en önemli çatı kurumlarından olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım konuşmasında Türkiye'deki rüzgar kurulu gücünün 2018 sonunda 7400 megawatt olduğunu görüyoruz. Bu ciddi bir kurulum. Bu kurulumu yaparak geçtiğimiz 12 sene içinde ülke olarak bu işin yatırımını, teknoloji sağlamasını, danışmanlığını, finansmanını öğrendik. Dolayısıyla Türkiye'de rüzgar enerjisinin ilk fazını tamamladığını, ikinci fazını ise daha sürdürülebilir olmasını yani bu sektörün büyümesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Tabii sürdürülebilir derken rüzgar enerjisinin sürdürülebilir olması için yerel halkın bu konudaki görüşlerini dikkate alması gerektiği ve verdiği her zararı da bir şekilde telafi etmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Yoksa sürdürülebilir değil, olsa olsa yenilenebilir olabilir. Evet, toplantıya dair fotoğraflara baktığımız zaman da tamamen erkeklerden oluşması doğrusu dikkat çekti. Kadınların toplumsal ve teknik hayata, yenilenebilir enerjiye katılım konusunda da yenilenebilir enerji olduğu gibi biraz geri kaldığımız görülüyor. Yeşil Düşünce Derneği 31 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de Yeşil Kamp düzenliyor. Yeşil Düşünce Derneği 2009 yılından bu yana doğaya uyumlu, sürdürülebilir, erkek egemenliğini reddeden, şiddetsiz, doğrudan demokrasiye inanan,